Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri, Nisan ve Asya Borahan'a teşekkür ederiz. Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Çok şükür Cenab-ı Hakk'a aileye bir vücut daha karıştı. Yengen Celile Hanım bugün saat dörtte vazığı hamletti. Dayı beyin, hikmetin yani bir oğlu dünyaya geldi. Kendisi Mehmet Nazım diye çağrıldı. Celile ile beraber Cenab-ı Hak bu Nazım kulunu da muammer ve hayırlı kılsın. Nazım'ın amcası var. Memduh Bey. Memduh ve kendi oğluna yazıyor. Yani Celalettin Ezin'e. O da edebiyatta adı olan bir insan. Ona yazılan bir mektup. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonraya bugün Nail V veya e, bilinen adıyla şair Nail Çakıran'ın sesinden eski yazı bir mektuptan Nazım Hikmet'in doğumunu anlatan kısa bir ses kaydıyla başladım. Nail Çakıran kimdir? Nail Çakıran kimdir? Türk gazeteci, şair, Türkiye Komünist Partisi üyesi, e, uluslararası ödüllü mimar ve restoratör. Aslında meslekten mimar değil ama Muğla Akyaka'da yaptığı yörenin kendine özgü mimarisini bugüne taşıyan evleriyle Ahan Mimarlık Ödülü'nde almış bir isimdi. E, Arkeolog Halet Çambel'in eşiydi. E, ben de yaşarken her ikisinde de tanıma onuruna eriştim. E, hatta Ruhi Dostlar Korosu'ndan arkadaşlarla e, 1993 yılında Muğla Akyaka'da onun evinde bir yaz tatili yaşamıştık. Tadı hala damağımda. Nail Vahdetti Çakırhan ikinci ismi Vahdetti'den esinlenerek şiirlerinde kendini Nail ve imzası ile tanıttı. Ee, Çakırhan 2008 yılında 98 yaşında Muğla'da hayata veda etmişti. Eşi Halet Çambeli de 2014 yılında 98 yaşında yine son yolculuğuna uğurlamıştık. 3 Haziran Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıl dönümüydü. Ben bugün onun anısına bir program yapmak istedim. Türkiye Radyoları'nda ilk kez yayınlanacak 1992 tarihli kayıtlara yer vereceğim programda. E bu kayıtlar Osman İnce'nin İsveç'te ve Yüksel Pazarkaya'nın Almanya'da yaptığı kayıtlar. Her iki isme de ulaşmaya çalıştım ama ne yazık ki ulaşamadım. Emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yüksel Pazar Kaya'nın en son Gökçeada'da yaşadığını biliyorum. Osman İnci de eğer yaşıyorsa her ikisine de uzun bir ömür diliyorum. Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geldi. Ailesi Osmanlı İmparatorluğu'nun seçkin ailelerindendi. Sanatla iç içe büyüdü. 16 yaşında şiir yazmaya başladı. Askeri Bahriye'ye girdi ama sağlık nedenleriyle devam edemedi. Anadolu üzerinden Rusya'ya gitti ve iki yıl Moskova'da okudu. Sonra Türkiye'ye döndü. İşte gazetelerde düzeltmen olarak çalışmaya başladı. 1929'dan itibaren şiirleriyle de adını duyurmaya başladı. Gazetede düzeltmenlik yaptığı günlerde Abidin Dino ile tanışı işte dostlukları da ölümüne kadar devam eder. Şimdi Abidin Dino'ya kulak verelim. Abidin Dino da bu kayıt yapıldıktan bir yıl sonra 1993 yılında 80 yaşında Paris'te hayata veda etmişti. Tanışmamıza gelince eski bir yer çok. Yani sanırım 30 yılından 1930 yılından önce. Babali'de, 30 yıllarında Babali bütün gazetelerin çıktığı mahalle. Ve o sırada Nazım ekmek parasını çıkarmak için gazetelerde müsaitti Yani <gülüyor> düzeltmeler yapıyordu. Ben ise karikatürler çiziyordum. Ve ünlü mesaret kahvesinde her gün buluşuyorduk. Benim resimlerimden hoşlanmış olmalı ki, Karde ilk resimli kitap galiba benim çizgilerimle çıktı. Kitabın adı Sesini Kaybeden Şehir. Nazım'ın en güzel kitaplarından biridir bence. Ve böylece tanışmış olduk. Niçin beni seçti ilk ressam olarak? Sanırım Moskova'nın futurist ve konstruktivist yıllarını yaşadığı için biraz acayip diyelim, tırnak içinde acayip diyorum. Resimler yapan insanlardan hoşlanıyordu. Daha, daha doğrusu yenilik getiren kimselerden hoşlanıyordu. E, o sıralarda da pek kalabalık değildik Türkiye'de yeni çizgiler çizen insanlar. E, o yüzden sanıyorum e, beni seçti. Fakat e, hemen arkasından e, Fikret Mualla'yı tanıştırdım. Ve galiba ikinci resimli kitabı Nazım'ın Fikret Mualla'nın çizgileriyle çıkmıştır. Ki görüyorsunuz hoş bir şey. Zaten arkadaşlık çok Fikret Muhalla Böylece Nazım'a eşlik ettik kitap konusunda. Mutluluğun resmini yapabilir misin şiirini? Neredeyse beraber yazdık diyeceğim. Çünkü o sırada birlikte bir kitap çıkarmak istiyorduk. Ben resimleyecektim. O şiirleri yazacaktı. Ve şiirleri peyderpey yazdıkça ben de ona bir takım prokiler gösteriyordum, fikirler ileri sürüyordum. Aslında bana soruyu sorduğu vakit, <gülüyor> sorunun cevabını peşin biliyordu ki ben mutluluğun resmini yapamam. Nasıl ki kendisi de mutluluğun şiirini yapmış değil. Yapmasına imkan yoktu çünkü yüzyılımız, içinde yaşadığımız bu yüzyıl pek o kadar mutlu elverişli değildi. Sevinçlere evet, bunu başka yerde de söyledim galiba. Sevinmesini biliyordu lazım. ben de sevinmesini biliyorum hala bugün ama mutluluk ayrı bir şey. Mutlu olabilmemiz için hepimizin birden mutlu olması lazım ki henüz bu yaşadığımız çağ, çağ genel bir mutluluktan çok uzak ne yazık ki. O kopukluk vardı ama buluştuğumuz zaman sanki o kopukluk topu topu belki birkaç saatlik bir kopukluktu. Örneğin Nazım'ı Bursa hapishane yıllarında topu topu bir tek kere görebildim. da gidip siyaret etmiştik. Topu topu iki üç saat görüşebilmiştik. Çok e, içimde yer bırakan, iz bırakan 3 saat. Ondan sonra da e, açlık reddisi arasında hastane odasında baş başa geçirdiğimiz galiba 1-2 saat ama e, taslamam saati söyleyemeyeceğim sanki kısacıktı ya da müthiş bir ömür boyu sürmüştü o e, buluşmamız hastanede. Ki o buluşmanın da e, önemi şuradan ileri geliyor ki tek parti düşmüştü. Yeni hükümet daha kurulmamıştı ve kurulması için de daha bir ay geçecekti. Ve Nazım'ın ıı, sağlığı Aşkı ilerledikçe gittikçe bozuluyordu. Ölmesi ihtimali çok kuvvetliydi Ben benim ikna etmem lazımdı onu ıı, geçici olarak durdurtması için Aşkı Kredi'ni. Müthiş bir, ıı, neredeyse savaştan sonra diyeceğim, müthiş bir kavgadan sonra ama müthiş sevgi dolu bir kavgadan sonra ikna edebilmiştim. Ondan sonra da yine buluştuk, açlık girebinden sonra çok kez buluştuk, kaçışına kadar. Birkaç yol yine ara verdik görüşmelerimize, sonra nihayet bizi görmeye geldi Paris'e. Ve bildiğiniz gibi müthiş bir sevinçle tekrar eski dostluğu sürdürdük sonuna kadar. Biraz zor bir iş, hakikaten başka başka rivayetler var ama Yunus misali, <gülüyor> Nazım'ın da pek o kadar belirgin olmaması, doğum tarihi o kadar önemli değil bence. Hemen söyleyeyim, bu 90 lafına Nazım duysa çok içerleyecek. Neden derseniz, Nazım kadar genç kalan, sonuna kadar genç kalan insan yeryüzünde yok. Yani 90'la Nazım'ı bir araya getirmek benim kafamda mümkün değil. Nazım galiba 90 değil de daha ziyade 19 yaşında kaldı bir ömür boyu. Evet, evet. Yine yani bir 9 var ama 19. Evet. Ve um, akışına ayak bastığı yıllarda bile yine 19 yaşında. Ömür boyu tanıdığım insanlar arasında Nazım kadar özgürlüğü ve özgürlüğe bağlı bir insan hiç yok. Bugün Nazım yaşasaydı hepimizden daha çok uh, tartışacaktı, konuşacaktı, düşünecekti. Nazım'ın bir özelliğidir. Uh, Yeni durumlar karşısında daima yeni fikirler üretmiş olan bir insandır. Ama şunu da söyleyeyim ki, olan biteni Nazım bütün bekleniyor değildi bence. Bunu söylemek belki abartılı gözükebilir size ama, eğer dikkatle son yıllarının şiirleri okunursa, bunun izlerini bulmak pekala mümkün. Tabii bir sürü örnek verilebilir. Mesela son otobüs şiiri. Mesela çok gene çok fena okuyucum, kusura bakmayın ama zarar yok. min olan söylediği söz Nazım'ın artık ne kibri Nazır'ın ne Kati bin Şaksa güneşe baka bir durum, gözüm kamaşmadan ve belki ne yazık hatta en güzel yalan beni kandıramıyor artık işte örneklerden bir tanesi ama daha bunları çoğaltmak mümkün. Bir de Nazım'ın e, derdi o yıllardan e, müthiş bir bürokrasinin. E, ağır bastığını görüyordu, yalnız iç kavgaları değil, dışa vurduğu kavgalar muazzam şeylerdi. Yani onları henüz tam olarak e, anlatamadık, bilmiyorlar e, insanların çoğu. Tabi Nazım e, bu konuda e, can siperane bir savaş sürdürdü, ilk ayak bastığı günden itibaren Moskova'ya. Aynı şeyi Bulgaristan hikayelerinde de söylenebilir. Hikaye dediğim bir gün güzel şiirler yazmıştı Bulgaristan'da. Fakat günün birinde farkına vardı ki Türk insanı Bulgaristan'da okumaktan, çalışmaktan, ismini taşımaktan ve inancına sadıkmaktan yoksun. Ve Nazım o zamanki merkez komitesine çıkıp müthiş bir kavga yaptı. Ve e, son kez bir daha uğramayacağını Bulgaristan'a, bunlar düzeltilmedikçe açığa vurmuştu. Ve geldiği vakit Paris'e, o kavgadan sonra, o müthiş kavgadan sonra hiçbir artık gitmeyeyim Bulgaristan'a. Zaten ben gitmiş değildim. Tedirgin olmuştu o olaylardan. Sonra, isterseniz o da bir e, ilginç bir e, ayrıntı, Macaristan olaylarından... Sonra bize bir telegraf çekmişti. Çünkü o sırada Fransız olarak çevirileri e, kitabında Macaristan şiirleri bulunuyordu. Macaristan şiirleri Nazmın birbirinden güzel ama o Macaristan'ın hazırlanmakta olan e, dramını, faciasını yansıtmıyorlardı. Yani, Aman çık, çıkarın demişti o şiirleri. Çünkü e, doğruyu söylemiyorlar o şiirler. Eksik yazmışım, yanlış yazmışım. Anlamamışım durumu maalesef o, o şiirler olduğu gibi çıktı çünkü basılmıştı bile yani, dedi, bize haber verdiği vakit ama çok üzgündü yani demek istiyorum ki Nazım için hiçbir zaman e, olaylar dural değil düşünce de dural değil daima eleştiri lazım e, ve o eleştiri e, hikayesi galiba daha başlangıçtan deli vardı Nazım'da mesela başta gene çok kötü okuyacağım bir şiiri çok kere yanıldık hesabımızda fakat her ağrı, her ıstırat her yanlış çıkan hesap bizi Edison yaptı taktikada. Yetmedi, yarattık. Fazla geldi, attık. İşte atmasını bilen adamdı. Yani fazla yanlışı. Yani eleştiri getiren bir insandır sonuna dek. İşte bunu söylemek istiyordum kısaca size. Şiir yapısının kusursuzluğu. Yani e, söylenen sözüm eğer e, yapısında ve özünde bir e, büyü yoksa, bir ustalık, büyük bir ustalık yoksa, o şiirin dayanmasına imkan yok. Örneğin, niçin Yunus hala her zamandan canlı? Çünkü şiir dokusunda bir kusursuzluk ve bir mükemmeliyet var ve bir dili en büyük kertesine eriştirmiş insanlardan biri. Nazım da aynı şeyi yapmış bir insan. Ve hatırlarsanız bir şiiri vardır Nazım'ın Galiba kötü okuyucu ama mühim değil Yani mühim olan Şiirin kendisi Ne binecek sırma palanlı Atım ne bilmem Nereden gelir atım Ne mülküm ne malım var Sade bir balım var Rengi ateşten al, bir çanak bal. Evet ateşten bal, çanak bal, bal, mesele bal getirmekte. Hep belirli o bir özdeki bir büyük büyük içerik ve ustalık meselesi. O ustalık olmasa zaten söyledikleri çok mühim olmakla birlikte kalmazdı. E, Nazım için bu çok önemli bir etken. Yani Nazım'ın bu tarafını bence şimdilik yeteri kadar incelemiş değiliz. Nazım Hikmet her zaman genç şairleri, yazarları etkiledi. Şimdi sizleri Cevdet Kudret ile baş başa bırakmak istiyorum. Cevdet Kudret bu söyleşinin yapılmasından kısa bir süre sonra 1993 yılında 85 yaşında hayata veda etmişti. 1928 yılında biz yedi meşale kitabını çıkardık. 7 arkadaş. Ve... Nazım'la tanışma toplantısı yapmak üzere Yaşar abi'nin evinde toplandık. Hepimiz bir takım şiirler okuduk. O da bir takım şiirler okudu ve onun hoşuna gidebilecek, onun tarzında şiirlerimizi okuyorduk biz de onun gözüne girebilmek için o tanışma toplantısını. Bir çığır açtı. Onun döneminde mesela İlhami Bekir bizim kuşağımızdandır. Hemen onun yoluna döndü. Hemen onun yolunda yazılar yazmaya, şiirler yazmaya başladı. Yani gençleri etkiledi. Genç kuşağı etkiledi. Bizler etkilenmedik o dönemde. Fakat sonradan serbest nazım yazmaya başladık. Ama onun yolunda yazmadık. Daha başka yollarda yazdık. Fakat serbest nazımın kurucusu olduğu için ona tabii, ona karşı bir minnettarlığımız var. Edebiyatımızda büyük bir yol açmıştır. Yol açıcılardan biridir. O bakımdan önemlidir. 1938 yılında şiirlerinde komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle 24 yıl hapse mahkum edildi Nazım Hikmet. Hapisliğinin büyük bölümünü Bursa cezaevinde geçirdi ve memleketimden insan manzaraları gibi çok sayıda şiirini de burada yazdı. Şimdi sizlere Nazım Hikmet'in bu uzun şiirinden kısa bir bölümü dinletmek istiyorum. Bu şiirin kendi sesinden kaydına daha önce rastlamadım ama belki de vardı da ben sana bir diyeceğim var baba, bana afyonda ceza kesen reis, buraya reis gelmiş. Bir mektup yazacağız, ceket pantolu isteyeceğiz. Afyonda veriyordu, kararı okuyunca sana 24 sene verdik oğlum dedi. Ben ne dedim? 24 sene yatarım baba, sen de her gün bana bir ceket pantolu göndereceksin ama. Gönderdin mi peder? Gönderdi, sonra ben buraya gelince kaldı. Şimdi söyleyeyim yaz babacığım, muhterem reis baba. ''Evvla selam ederim, iki gözlerinden öperim. Bana vermiş olduğun cezayı kabul etmiyorum. Ama için kabul etmiyorum. Sen sözünde durmadın. Bana bir ise gönderirsen gönder, göndermezsen o cezanı geri. Yazdın mı?'' ''Yazdık. İmza. İmza istemez. Elden yollayacağım.'' Halil Peder'in suçunu ilk defa merak etti. ''Peder, senin suçun ne?'' ''Kız kaçırmak babacığım.'' 24 sene çok ve peder. Ölü de var babacığım iki üç tane kadar.'' ''Peki ama nasıl oldu bu iş?'' Peder cevap vermeden önce düşündü biraz. Bu bacım dedi, ben söyleyeyim, sen yaz, gazeteye basarız, basarız. Nazım Hikmet, Bursa cezaevinde yatarken ilan edilen genel affa karşılık içeride tutulmaya devam edilir. Yaptığı açlık grevi, giderek artan ulusal ve uluslararası baskılar sonucu 24 yıllık cezasının 13. yılında 1948'de serbest bırakılır. İstanbul'a döner ama gözetim altında olduğunu hissetmektedir. İşte ilan edilmemiş bir baskı altındadır. 1951 yılında 49 yıl yaşındayken kalbindeki rahatsızlığına rağmen askere alınıp e, doğuya gönderilmesi gündeme gelir. E, aynı yıl e, Tarabya'dan hareket eden bir motorla e, boğaza açılır. 13 yıl sürecek sürgün hayatına doğru yola çıkar. Uzun zaman bu kaçışı üyesi olduğu TKP'nin gerçekleştirdiği e, biliniyordu ama e, kaçışını aileden iki yakını planladı. Önce Nazım Hikmet'in kendi yurt dışına çıkış nedenlerini dinleyeceğiz. Ardından Mehmet Ali Aybar ve Refik Erduran kaçışı anlatacaklar. Bütün Türkiye'deki okuyucularıma ve beni sevenlere, yurttaşlarıma, gerçek Türk severlerine bir hakikati açıklamak istiyorum. Ben eğer Türkiye'mden çıkmasaydım öldürülmüş olacaktım. Biliyorsunuz birbiri ardınca 13 sene hapiste yattım. Bu 13 senelik hapis doğrudan doğruya işlediğim bir suçun karşılığı değildi. Uydurulmuş bir suçun. Omuzuma yüklenen bir suçun cezasıydı. Bu yetmiyormuş gibi hapisten çıktıktan sonra 50 yaşıma basmama ancak bir yıl varken ve yüreğim dehşetli hastayken beni askere almak istediler. Yani 49 yaşında ve 13 yıl hapiste yatmış bir insanı askere almak istediler. Ben askerden kaçan adam değildim. Ama o yüreğimle askere gitmek, talim meydanına çıkmak, hayatımla ödemem demekti. Sonra yine haber aldığıma göre beni sadece askere alacak değillerdi. Askeri almak bahanesiyle harcayacaklardı. Sonra Nazım Hikmet askerden kaçtı ve kaçarken öldürdük diyeceklerdi. Elbette ki memlekette kalsaydım, aranızda bulunsaydım, çok daha faydalı olurdum. Ama kesedim memlekette kalsaydı size şimdi yaptığım hizmeti dahi yapamazdım. Nazım hapisten çıktıktan sonra son derece mutluydı. Bir de oğlu olmuştu. Ve işte bir de işi de vardı. Bir gazetede çalışıyordu. Onun için yani you... Dışına çıkması, hele böyle kaçak olarak e, gitmesi, kaçar gibi gitmesi hiç aklının bile ucundan geçmiyordu. Bir gün bana geldi, dedi ki beni askerlik şubesinden e, çağırdılar dedi, aradılar dedi. Allah Allah dedik. Sonra bir gün tekrar şubeden çağırmışlar ve işte 3 gün yahut unuttum geçmiş gün 5 gün sonra üç gün sonra yahut 2 gün sonra eşyalarını al gel askere alacağız seni demişler nereye işte bilmiyoruz kesin olarak değil ama galiba işte şarkta bir yere doğuda bir ile ilde askerlik yapacaksın demişler ee, haklı olarak Nazım bir takım kuşkulara düştü ee, yani Dedi, herhalde bu bir komploya gidecek bu iş sonunda ve beni uzak bir ilde e, belki de beni kim buraya gideceğim bir kurşun gelebilir. Hakikaten bir işte efendim komünisttir bu filan e, vuralım filan gibi kışkırtmalar olabilir. Böyle bir komploya gitmekten endişe duydum. Hakikaten de ben de endişelendim. Bu sırada e, devriye e, Refik e, geliyor. Refik Erduran. Ve diyor ki ben seni e, çıkarayım yurt dışına diyor. Ve böylece Nazım yurt dışına çıktı. Ben o sırada zaten Nazım Hikmet'in e, kız kardeşiyle evliyim. E, Melda ile bizim evimize çok sık gidip gelirdi Nazım Hikmet ve yaşantısındaki bütün değişiklikleri bilirdik. Zaten o, o sırada birden bomba gibi patladı. Herkes biliyordu Nazım Hikmet'in askere çağrıldığını ve çok tehlikeli bir durum oluştuğunu. Bu olasılık ciddiyet kazanınca bir söylenti olmaktan çıkıp da askerlik şubelerine çağrılıp bir gerçekleşme aşamasına girince... Ee, Nazım Hikmet kendisi e, adeta e, vasiyetini söyler gibi bir e, biçimde konuşmaya başladı. E, gündeme, yani yurt dışına gitmesini gündeme ben getirdim. E, Gözde büyütülecek bir şey değil, anlamadığım bir şeydir zaten. Türkiye'de insanlar niye boyunlarını büküp de e, hele o zamanki kevgir gibi olan e, hapishanelerde bu kadar uzun süre yatmaya rıza gösterirler. Anlamıyorum bunu dedim. Ee, yurt dışına gitmenizde yarar var Nazım abi dedim. Ee, gideyim ama bana dünyada pasaport vermezler tabii dedi. Ee, ben de pasaporta ne gerek var? Yani bu mutlaka izinle, belgeyle yapılacak bir şey midir? Bunun somut, pratik e, yolları vardır. Dedim. Nedir diye sordu. O sırada ben Çeşitli seçenekler üstünde duruyordum kendim. Pilotluğum olduğu için amatör pilotluğum. Uçak konusunu düşünmüştüm. Sonra para vererek, insanları tavlayarak yurt dışına gitme yolları da vardı Türkiye'de. Hiç öyle insanlara söylemeden, kimsenin haberi olmadan fazla fiziksel bir tehlikede taşımadan nasıl yapılacağını Düşündüm düşündüm. E, haritaya bakınca zaten e, gözle büyütülecek bir şey değil. Boğazın ağzından Varna arası mesafe e, İstanbulla Tekirdağ arası kadardır aşağı yukarı. E, İstanbul'dan bir motöre sağlam hızlı giden bir deniz motörüne binip de Tekirdağ'a gitmek ne kadar fiziksel tehlike taşırsa e, bence öteki de aşağı yukarı onun gibiydi. Ben bir konuşayım arkadaşlarla dedi o zaman. Kimlerle tam konuştu bilmiyorum. Geldiğinde ısrarla taka ile gidilmesi gerektiği üstünde durdular. Ben bir balıkçı takası satın alacakmışım yahut kiralayacakmışım. Şu balıkçı kılığına girecekmişiz. Onunla binip gidecekmişiz. Ben kesinlikle olmaz bu dedim. Asıl bu çok riskli oldu Çünkü rastlantılara iş bırakılmış oluyor. Hani önü kesilse bir hücum bot tarafından herhangi bir e, arıza olsa bir şey olsa e, hiçbir teyvil yolu yok. Kimseye bir şey yutturulamaz çünkü balıkçı kılığına girmiş insanlar e, bir maskaralık içindedir. Olmaz mı dedim. E, bir kere daha gidip geldi konuştu. İşte o sırada e, zaten gideyim mi gitmeyeyim mi gidersem deniz yoluyla mı gideyim, deniz yoluyla gidecek olursam takayla mı gideyim, e, motorla mı diye... Tereddütler içindeyken akrabası olan, yakın akrabası olan, benim de Mehmet Ali abi dediğim yine Aybar devreye girdi. Üçümüz epici sabahlara kadar tartışmalar falan oldu. Sonunda Aybar'ın yardımıyla Nazım Hikmet'i ikna edebildik. Yedek subaylık öncesi Tuzla'da Uçak Savar Okulu'ndaydım, Er gibi. Bu çok büyük komplikasyon yaratmıştı. Çünkü bütün olayı 2 bilemediniz 3 güne 4 güne filan sığdırmak gerekiyordu. Yani hastalık diye rapor filan alınsa bile 1-2 günlük bir hafta sonunda bu işin olup bitmesi gerekiyordu. Zaten benim sürat motorunu ille tercih etmemde de önemli bir faktör buydu. Malik Yolac'ın bir Chris Craft motorunu satmakta olduğunu haber aldım. Onu aldım denedim uzun uzun. Bozburnu'na kadar bindim gittim geldim. Alırken denemek istiyorum. Bir veya iki hafta sonu denedikten sonra kesin kararımı vereceğim dedim. Denediğim zaman motorun çok güzel olduğunu gördüm. Tam bir güven geldi bana. Nazım Hikmet'le sözleştiğimiz gün sabah saat tam 9'da Tarabya Oteli'nin önünde buluştuk onda. Ben motora yeterli benzin ee, tüfek, dürbün filan koymuştum. Ee, Nazım Hikmet e, gayet böyle doğal görünmeye çalışarak bir eli cebinde e, çevreye bakıp da e, ıslık çalar gibi bir halde ağır ağır yürüyordu. Para bir kuzeye doğru. Rıhtıma yanaştım. içine atladı. Önce e, güneye doğru yani Üsküdar yönünde Şöyle biraz gittik. Sanki gezecekmişiz çekmişiz gibi. Sonra karşı sahile yaklaştığımda kırdım e, kuzeye doğru. Boğazdan çıktık. Tam e, Varna yönüne doğru yani açığa doğru bir rota tutturacağımız sırada e, boğazdan çıkmış önümüze gitmekte olan bir şilep gördük. E, şunun yanına gidelim. Belki Sovyet şilevidir dedi. Uzaktaki şilebin. E, ben çekindim önce. Çünkü Sovyet şilebi değil de başka bir şilebse, Türk şilebi ise sakıncalı bir durum olabilirdi. Ama biraz daha yaklaştık. Dürbünden bakınca bunun bir Roman şilebi olduğunu, adının da Teanov olduğunu gördük. Onu hiç unutmam. Hiç sevmem o herifi dedi. Aynı bu tabirle. Ama çağır yok gidelim üstüne dedi. Adı ne olursa olsun. Gittik. Önce hiç yüz vermediler bize. Haklıydılar tabii. Yani. Düşünüyorum da bir Provokasyonlar filan çekiniyorlardı herhalde. Motor yanaşıyor filan. Bize böyle elleriyle git git diye işaretler ediyorlardı. Biz ısrarla yaklaştık. Nazım abi seslendi onlara Rusça ve Fransızca. Ben Nazım Hikmet, Türk şairi ödül aldım Sovyetler Birliği'nden gibi şeyler Söylüyordu ama hiç oralı olmuyorlardı. Hatta böyle tehdit eder gibi yani elleriyle tüfek işareti yaparak daha yaklaşırsanız vururuz falan demeye başladılar. Onun üzerine ben vazgeçelim bırakalım bunu doğru yolumuza gidelim var neye dedim. Hayır sen deli misin hazır iyi bir rastlantı bu şilebi bulmuşuz şimdi bizi alacaklardır dedi. Ama epeyce uzun zaman sürdü bu yani bir saatten fazla. Orada oyalandık. Artık Motor e, benzin yakıyordu. Yani benzinsizlik tehlikesi vardı. Çünkü ben dönüşü de düşünmek zorundaydım. Yani niyetim Nazım abi bırakır bırakmaz e, Bulgar kıyılarındaki ilk rastladığım meskun yere hemen son hızla e, İstanbul'a dönmekti yine ki akşam e, askerliğe yetişecektim kampa. E, onun için e, isra ediyordum. Bir an önce gidelim, bir an önce gidelim diye hayır dedi bu Şilep varken mutlaka yanaşmak gerektirir dedi. Epeyce zaman oralarda e, oyalandık. Motor bir ara stop etti boğuldu. E, şilep iyice uzaklaştı. E, böyle ufukta nokta oluyordu. E, ondan sonra motoru işletebildik. Tekrar yetiştik ve o arada e, sonradan öğrendiğimize göre e, Romanya'dan ve Romanya e, kanalıyla Moskova'dan gerekli talimatı izne almışlar. Bu sefer tam hava değişmişti. Bizi böyle bağırlarına basar gibi alkışlarla, alkışlarla çağırdılar. Nazım abi çıktı Şilebe. Tam binerken Şilebe bana sen de gelsene dedi. Ama hiç olanak yoktu öyle bir şey için. Böyle ufak bir konuşma oldu aramızda. İkna edebildim onu. Vazgeçirdim öyle bir şeyden. Tekneye binerken bir takım talimat veriyordu. İşte şunlar yapmak gerekli. Türkiye'de o zaman daha önce konuştuğumuz şeyler. onun ayrıntılarına giriyordu. Bir yayın evi kursan iyi olur. Kitap çıkarsan, dergi çıkarsan filmcilik alnına gir falan diye. Onları unutma, unutma diye onu sesleniyordu. Ailevi konular vardı. Karısıyla, çocuğuyla ilgili bir şey. Bir de son ana kadar söylemediği bir şifreyi söyledi süt şişesinin kapağı uydu diye bir şifre söyledi bana bir de numara verdi telefon numarası bunu ezberle dedi oraya hemen telefon edeceksin bu süt şişesi kapağına uydu şifresini vereceksin dedi son gördüğümde böyle gözümün önündeki tablo Dehanov Şilevi'nin tam kaçında el sallıyor Çevresinde de e, onun etrafını almış e, böyle bir kahraman gibi ona bakmakta olan roman tayfalar vardı. Mehmet Ali Aybar 1995'te 87 yaşında Refik da 2017'de 89 yaşında hayata veda ettiler. 1992 tarihli bu ses kayıtları açık radyo aracılığıyla gelecek kuşakları da taşınacak. Nazım Hikmet bir daha ülkesine dönemedi. Bulgaristan'a yaptığı ziyaretlerde ülkesine olan özlemini anlattığı şiirler yazdı. Nazım'ın 1957 yılında yazdığı Varna şiirlerinden Tahsin İncircin'in yaptığı bir besteyi şimdi Tahsin İncircin'in kurduğu Berlin Türk İşçi Korusu ve Sümehra Çakır'dan dinliyoruz. Bu plak 1976 yılında Alman Werlak Plak firması tarafından basılan Barış ve Gurbet türküleri albümünde yer alıyordu. Tahsin İncirci bugün İzmir Karaburun'da yaşıyor. Buradan ona da bir selam göndermek istiyorum. Ayakta, çürür ayakta, yüreklerini gel oyar gider. Bir acı virak, bir, bir karaduman, ülkesine bir daha dönemedi ama dünyanın hemen her yerine gitti. Şimdi size bir İsveç seyahatinde karşılaştığı fotoğraf sanatçısı, yazar Çevirmen Lütfü Özkök'ün anlatısını dinletmek istiyorum. Bugün o da ne yazık ki hayatta değil. 2017'de 94 yaşında İsveç'te hayata veda etmişti. Ardından Nazım Hikmet'in yazdığı bir aşk şiirinde Mazlum Kiper'i dinleyeceğiz. Oturduk, orada baktık. Kazanova falan var, o meşhur o, Marxist bin, e, e, Teorisyenlerinden, Komünist Partisi'nden Fransa'da Onda konuşuyordu, sonra Hintliler vardı, Iraklı, etrafında herkes e, Çevirmiş, imza topluyordu Nazım'dan Nazım'dan biz Türk'üz, ooo dedi, omanım, kocak basitik filan böyle, iyi idanlar iyi, iyi, Ondan sonra buraya, artık bir öğle yemeğe gidelim dedik filan Bıraktığı kongreyi, beraber buraya geldik. Oturduk. <gülüyor> Anlat lazım o Üstad. Dedi, o, orası cennet mi, cehennem mi dedi ki o. Ne cennet, ne cehennem dedi kardeşim. Sen bana o, senin şiir yazdığını söyledin dedi. Ee, oku dedi bana şey şiir. Aman derim, sen oku. Yok istemem, sen oku dedi filan. Bir şiirimi okumuştum. Dedi ki, dedi çok hassas bir şey, iyisin. Sende çok büyük bir hassasiyet var dedi filan. Okumuştum şiiri. Böyle bir insan kendisinden bahsetmiyor, sen ne yapıyorsun? İnsana dedik ya sizlere çocuklar girin hadi dedi. ben oradayken dedi, sizlere şey yapalım dedi, sergi açalım dedi, gelin dedi İlhan'a sergi açalım dedi. Ben de hepsini yaparım orada dedi. Çok meşgul oldu, çok çok de yani kendisinden üzere, bize soruyor nasıl yaşıyorsunuz, nasıl? O kadar ikna edici tarafı vardı. Çok önemli. Böyle asıl bir tarafı vardı. Adımda. Ben ilk defa böyle ay, yani, yani bir evliya gibi işe gidiyorum. Yani, iş seninle meşgul oluyor. Gözlerine bakıyorum Bal gibi bakıyor. Böyle yani derhal şey verdik. Kesin olduk. Bu kadar efendi. Çok büyük bir efendi. Seninle meşgul seninle problemlerinden anla. Nazım çok güzel adam. Bütün kadınlar peşinden koşuyorlar. Zor zor zor yere nazımın baştan çıkartıyorlar kadınlar. Onun için değil. O da zaten kadınları seviyor. Maria mi ne dedi ki? Ya dedi. Çünkü o tek şey güzel adam. <gülüyor> ah öyle mi dedi? Ben bala ben erkekim diyorum. Bilmiyorum. Yok beri ben kadınım dedi. Ben iyi <gülüyor> anlıyorum diye. <gülüyor> güzel diyorsam güzeldir. Ruhum ne ondan önce vardı? Ne ondan ayrı bir sırrın kemalidir. Ruhum onun, o dışımdaki alemin Bende akseden hayalidir. Ve aslından en uzak, ve aslına en yakın hayal, Bana ışığı vuran yârimin cemalidir. Sevgilimin hayali dile geldi aynanın üzerinde, O yok, ben varım dedi bana günün birinde. Vurdum, düştü parçalandı ayna, kayboldu hayal. Ve lakin çok şükür sevgilim duruyor yerli yerinde. Şimdi sırada Azerbaycanlı bir şair var. Bahtiyar Vahapzade. E, o da bugün hayatta değil. E, 2009 yılında, e, 89 yaşında hayata veda etti. Bir defa Nazım Hikmet'le genciye gedirdik. Bizim bir gence e, diyen bir ilçemiz var. Ee, yani arabada benden başka da vardı. Nazım Hikmet de vardı. Ee, yolda gördük ki yazılı... Miru Mir Rus dilinde. Evet. Yani dünyaya barış. Nazım Hikmet dedi o ne için orada Türkçe yazılmamış. Ben bir zaman geleceğim. Elimde bir boya götüreceğim ve onu pozacağım, üstüne yazacağım. Azerbaycan halkı da barış istiyor. Bunları Nazim Hikmet gelenden sonra bizim totalitar sistemin dâhşatlarını hissedirdi. O gördü, ama çok geç anladı. Ve ondan sonra ömrünün son zamanlarında o bunları anlayırdı. Bir əhvalat da deyim size, bizim güzel bir şairimiz vardı. Rahmet'e getirdi, Resul Rıza. O Nazim Hikmetinle, demiyorlar ki, aynı yaşda değildi bir 5-6 yaş fark 10 yaş farklılardı. Ama Nazım Hicmetlerinde Resuluz'a çok dostluk ediyordu. Bir zaman biz e, benim bu ustad şairle Resuluz ile beraber Moskova'ya geldi. Resuluz'a da kendisiyle beraber nar getirmişti nar. O e, ilçe e, Göçay ilçesinden do. Göçay ilçesi de Azerbaycan'da en güzel nar nar yetiştiren bir ilçedir. nazim Hicmet'e nar aparırdı. Barabar geldik. Hemen o zembirli beraber Nazım gire. Nazım geldik. Narları aldı. Nazım çok şad oldu. O da nar çok sevirdi. Sonra söhbət düşdü. Sizin dediğiniz mesele üstünde. Xurşşov dövriydi bu. Onu bilirim ki. O Xurşşov demirdi. Xurşşov deyirdi. Xurşşov. Məlum oldu ki. Nazım Hikmet bir az Rus teatrosu ile ee, Fransanın bir tiyatrosunu müqayis etmiş Müqayisə bir məqalə yazmış İzvestiya gazetinde Bu məqaləni oxuyan Khrushchev Çox əsəbləşmiş Yani orada bəzi məsələlərdə O e, Fransuz teatrosuna Frank teatrosuna üstünlük vermişdi Onda Resulca dedi ki Ay Nazım Axı senin neyine lazımdır ki Rus teatrosu ile Frank teatrosunu müqayis edirsən Başına niye dala açırsan Olmaz mı ki sen bütün dünyada tanınan bir adam sen. Azerbaycan tiyatrosu hakkında bir megalay yazıydın ve onu Fransa mecbatında neşlediydin. Biz de kazanardık sen de kazanardın. Nazım Hikmet Osmanlı'nın seçkin ailelerinden birine mensuptu. Yani isteseydi yazın yetenekleriyle çok rahat bir hayatı olabilirdi ama komünist olmayı seçti. Komünizmi insanca yaşamanın bir anahtarı olarak kabul ediyor ve buna inanıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nde ve diğer sosyalist ülkelerde gördükleri onu hayal kırıklığına da uğrattı. Stalin sansürüne uğradı. İşte örneğin Ivan İvanoviç var mıydı oyunu Moskova'da sadece 3 kez sahnelendi ve sonra yasaklandı. E, şiirleri yasaklandı bir dönem. Bütün şovenliklerden olduğu gibi Rus şovenizminden de nefret etti. Rusya'nın diğer Sovyet halkları üzerindeki üstten bakışını hiçbir zaman kabul edemedi. E, Abidin Dino'nun, Lütfi Özkökün ve Bahtiyar Vahapzade'nin Anlattıklarında bu hayal kırıklığının tanıklıkları var. E, Abidin Dino'nun söylediği gibi her yeni durumda o ana dair özgürlükçü düşünceler geliştirdi Nazım Hikmet. E, i̇şte Bulgaristan'da Türklerin yaşadıkları baskılar için Komünist Partisi yönetimiyle bile kavga etti. Abidin Dino gibi arkadaşlarına Bulgaristan'a bir daha gitmemelerini tavsiye etti. Nazım Hikmet'in kitapları uzun yıllardan sonra 1962 yılında ülkesinde basıldı. Aynı yıl onun için Türkiye'de kamuya açık doğum günü kutlamaları da yapıldı. Şimdi ben sözü yine Nazım Hikmet'e bırakmak istiyorum. 60. doğum yılı tabii hazin bir doğum yılı doğrusu. İnsanın 60'ına basması pek de öyle yönelecek bir şey değil. Ama ne de olsa... Böyle bir hazin yıl dönümünde memleketteki kardeşlerimin benim bu yıl dönümümü kutlamaları hatta güzel eski geleyleğimiz gereğince ellerimden öpmeleri beni çok sevindirdi. İçim ezildi. Doğrusunu söylemek isterseniz müthiş bir keder de duydum bundan. Duyduğum keder şundan ileri geliyor. Elbette ki gönül isterdik ve ben de çok isterdim ki 60 yıl dönümümü memleketimde kutlayabileyim. Halkımın gözlerinin içine baka baka. Ama işte olmuyor. Ne yapalım? Nazım Hikmet Türkiye'liydi ama bütün dünyanın şairiydi. Japon balıkçı kadınlar onun barış şiirleriyle silahlanmaya karşı bildiriler dağıttılar. Amerikalı siyahiler gösterilerinde Paul Rapson'un yanında onun da resimlerini taşıdılar. İşte 3 Haziran 1963 sabahı Moskova'daki gazete bayilerinin önünde onun son şiirlerini, resmini gazetede görebilmek için uzun ve sessiz kuyruklar oluştu. Bugün de Babilden sonranın sonuna geldik. Nazım Hikmet'in 58. ölüm yıl dönümü anısına 1992'de sanatçı dostları ile yapılan ses kayıtlarını dinlettim. Daha çok ses kaydı var elimde. Onları da bundan sonraki anmalarda sizlerle paylaşmak istiyorum. Nazım Hikmet ben henüz bir yaşındayken hayata veda etmiş ama benim gibi kaç kuşak insanın hayatında derin izler bıraktı. Onun her durumda yeniden yeniden ürettiği özgürlükçü, çoğulcu, eleştirel düşünce yöntemi yaşama anlamada ve değiştirmede bugün de kılavuzumuz. Şimdi önce Nazım Hikmet'ten bir şiir dinleyeceğiz. Bu şiirinde yolculuk hikayesini anlatıyor. Elimde olsa yeniden çıkardım bu yolculuğa diyor. Nazım Hikmet. Ee, onun ölüm haberi buralara, ülkesine ulaşınca Ruhi Su ona bir ağıt e, yakmıştı. Bu ağıtla e, kapatmak istiyorum. Bu programın ve bundan önce yayınlanan programların kayıtlarına Facebook Babil'den sonra sayfasından ulaşabilirsiniz. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle esen kalın. Bir yolculuk üstüne Açıyoruz kapıları, kapıyoruz kapıları, geçiyoruz kapılardan ve biricik yolculuğun sonunda ne şehir ne liman, tren yoldan çıkıyor, batıyor gemi, düşüyor uçak, harta çizilmiş buzun üstüne. Elimde olsaydı bu yolculuğa başlayıp başlamamak başlardım ya. So your... Bir ha razı, sonra rüzgara bırakılmış sesler hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçak Destekleri için Açık Radyo Dinleyicileri Nisan ve Asya Borahan'a teşekkür ederiz.